Şeyhül İslam, Muhammed İbni Abdül Vahhab Rahimahullah Teala'nın Rahimahullah kıymetli eseri Risalesi kitab Tevhid adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz kısa bir ara verdik, yeni derneğimize geldik. Buranın açılışını yapmak nasip oldu, Allah'a hamdolsun. Yurt dışından misafirimiz geldi, onu ağırladık. Çok değerli sohbetler, dersler düzenledik burada. allah Teala bizleri o derslerden istifade eden, o dersleri anlayan ve anladığıyla da amel eden kullarından eylesin. Kaldığımız yerden yine baş başa devam edeceğiz. Hatırladığınız üzere en son almış olduğumuz bab hangi babtı? Allah'a Allah'tan kulluğu ifade eden her isim haramdır. Daha önceki babımız arkadaşlar, فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَى لَهُ shuraka. Allah Teala insana ve eşine eli ayağı düzgün, salih bir çocuk verdiğinde, bunun akabinde onlar Allah Teala'ya bu çocuk hakkında ortak koştular konusuyla alakalı, ayetiyle alakalı babu alıp işlemiştik. Bu ayette kastedilenin bazı ilim ehlinin tercih ettiği üzere Adem ve Hava olmadığını bu ayetten maksadın, bu ayetten işaret edilenin insanlık olduğu, insan, erkek ve kadın olarak tüm insanlık is istenildiği, işaret edildiğini söylemiştik. Bu haftaki bab başlığımız وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُرْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Daha önceden söylediğimiz üzere, hatırlıyorsunuzdur, müellif rahimahullah, kimi zaman konuların başlığını, direkt kendinden bir başlık koyarak e, zikretmiş, kimi yerlerde de, bir başlık zikretmeyip başlık olarak Allahu Teala'nın kitabından ayetler zikretmiş. Şu anda şerhini yapmakta olduğumuz babın başlığı da bu türden olan bir tür bir başlık. Müellif rahimeullah burada bize Allahu Teala'nın Araf Suresi'ndeki 180. <gülüyor> ayeti zikrederek bu baba girmiş. Bu baba başlamış. Bu bapta bize Allahu Teala'nın isimlerinden bahsediyor. Müellif Hatırlayacağınız üzere yine bu kitap aslında bizlere tevhidin üç kısmını da öğretmeye çalışıyor. Üç kısmını da bizlere aktarmaya çalışıyor. Tevhidul uluhiyye, tevhidul rububiyye ve tevhidül esmâ ve sıfat. Uluhiyet tevhidi ki çoğunlukla müellif rahimahullahın takrir ettiği Usul ve kaidelerini zikrettiği, konuyla alakalı delilleri zikrettiği e, kitap. Kitabın çoğunluğunu bu kısım kapsıyor, bu kısım yer alıyor. Daha sonra da rububiyet tevhidiyle alakalı ve isim sıfatlarla alakalı da ilgili bablar zikretmiş müalif rahimahullah. Niye yani bu üç kısmı birden zikretmiş? Çünkü yani okuyan kimsenin, öğrenen kimsenin, bu kitabı risale okuyan kimsenin tevhidini kemale erdirmesi için ona gereken meseleleri öğrenmesi için bu konuları ne yapmış, İşlemiş. burada zikretmiş. Bugünkü konu da bir bakımdan uluhiyet tevhidi ile alakalı, bir bakımdan da isim sıfatlar tevhidi ile alakalı olmuş. Aleyhisselam. <gülüyor> Çünkü daha önceden de defaatle söyledik ve ifade ettik ki kişi tevhidini ancak bu tevhidin bu üç kısmını tam olarak öğrenip ...amele geçirdikten sonra ancak kemale direbilir. Yani bir insan uluhiyet tevhidini iyi anlamış olabilir. Ki bugün yeryüzünde de o tür insanlardan görebiliyorsunuz. Adam tarikatçıların yanlış yaptığı şeyleri, şirke düştüğü konuları araştırmış. Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden, ilim ehlinin o konuyla ilgili meselelerini öğrenmiş. Evet, la ilahe illallahın bu manada, manasını da yakından anlamaya çalışmaya gayret göstermiş. Bir şeylere varabilmiş, bir şeyleri anlayabilmiş. La ilahe illallah dendiği zaman diyor ki evet yani Allah'tan başka kimse ibadet edilmez. İbadet yalnızca Allah'a sarf edilmeli. Dua da bundandır. Ee, kalbin amelleri de bundandır. Tevekkül gibi, reca gibi, korku gibi, hub, sevmek gibi. Bunların hepsi yalnızca Allah'a sarf edilmesi lazım, yalnızca Allah'a yapılması lazım. Bunu anlayabilmiş. Ama gelip sorduğun zaman, adama dediğin zaman peki allah Teala'nın isim sıfatlarına nasıl iman ediyorsun? Diyor ki ben allah Teala'nın 8 tane sıfatı var. Ona iman ediyorum. Yahut da 7 tane sıfatı var. Ona iman ediyorum. E diğer sıfatlar diğer sıfatlarla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü ben bu konuda bir araştırma yapmadım. Yahut benim öğrendiğim akide bunu gerektiriyor diye cevap verebiliyor. Bu kimse tevhidini kemale erdirmiş olur mu? Olmaz. Nasıl Allahu Teala'yı İbadeti ona yapmakta, yalnızca onu birliyorsak, isim sıfatlar hususunda, isim sıfatlar konusunda da ne yapmamız lazım? Birlememiz lazım. Nasıl birleriz? Kur'an ve sünnette geldiği üzere isim sıfatları ne yaparız? Teşbih, temsil, benzetmeden, teşbih etmeden, taatil, inkar etmeden, tekiyif, nasıllık keyfiyet vermeden ne yaparız? Olduğu gibi kabul eder, olduğu gibi iman ederiz. Bu da çok önemli bir husus arkadaşlar. Yani selefi salihin yolundan gittiğini söyleyen bu konuda ileri geri iddialarda bulunan birçok insana baktığınız zaman bakıyorsunuz ki selefilikten anladığı şey sadece ne arkadaşlar? Uluhiyet tevhidi. allah Teala'nın arşına istiva etme meselesine gelince bu konuda aynı maturidiler gibi düşünüyor, eşariler gibi düşünüyor, mutezileler gibi düşünüyor, cehniler gibi düşünüyor. <gülüyor> O zaman ne yapmış oluyor arkadaşlar <gülüyor> bu kimse? Selefi i Salih'in yolundan ayrılmış oluyor. Müellif rahimehullah bizlere işte bu babda bunu işaret etmek istiyor, bunu öğretmek istiyor. Allah Teala buyuruyor ki Arap suresinde Velillahi'l Esmaul Husna. En güzel isimler Allah'ındır. Husna kelimesi arkadaşlar Arapçada Ahsen kalıbı vardır. Ef'al kalıbı vardır. Bu kalıplara biz ef'alut, ef'alut tefdil en güzel, en büyük, en çok gibi ifade edeceğimiz ef'alut tefdil kalıbında gelmiş olan isimlerdir. Yani isimlerin en güzeli Allah Teala'nınındır. Bu isimlerin hepsi Allah Teala'nın isimlerinin hepsi nedir arkadaşlar? Ahsen, <gülüyor> husna. Dişisi de bunun ne oluyor? <gülüyor> husna oluyor. Mesela bu kalem, bu kalemden daha güzel dediğiniz zaman nasıl ifade ediyorsunuz? Hadal kalemû ahsen. Daha güzel. Mutlak olarak da diyebilirsiniz. Mukayyet olarak hadal kalemû ahsen min kalemik. Senin kaleminden diye de mukayyet. Kayıt altına alabilirsin. allah Teala'nın isimleri arkadaşlar husnadır. Hangi cihetten husnadır? Hangi cihetten en güzeldir? Hayatta onlar niye Hüsnâ olmuştur? Bir başka deyişle. İlim ehli Şundan dolayı diyor. Zira bu isimler Eşrafül Musemmâ. İsim olarak konulduğu, isim olarak işaret ettiği şey bakımından, zat bakımından en şerefli olan zata işaret eder. <gülüyor> yani şimdi mahlukattan bir örnek ver vermek gerekirse bir gül düşünün. Gül düşünün. Bir de Kurumuş ot düşünün. Bunların ikisi de nedir arkadaşlar? İki bitkiye verilen ad. Değil mi? Gül ve ot. Ama işaret ettiği bitki olarak baktığınız zaman hangisi daha değerli isim olarak? Gül değil mi? Çünkü gül daha değerli. İşte arkadaşlar allah Teala'nın isimleri onun şerefli olan, eşraf, en değerli olan Zatına işaret ettiği için, onu bize anlattığı için, bu isimlerin hepsi nedir arkadaşlar? <gülüyor> hüsnâ'dır. En güzel isimlerdir. Aynı zamanda ikinci olarak, bu isimler niye hüsnâ'dır arkadaşlar? Çünkü bunlar, içermiş olduğu manalar bakımından, içermiş olduğu sıfatlar bakımından, en mükemmel işaret eder. Yani bu isimlerin her birinin içermiş olduğu, kapsadığı, ifade ettiği bir de ne vardır? Sıfat vardır. Ve bu sıfatlar Allahu Teala'nın hakkında noksansız, eksiksiz bir şekilde ispat edilir. Yani Allah Teala Alim. Ne demek Alim? Her şeyi bilendir. Bu bir isim. Bu isim öyle güzel bir isim ki neden o güzelliği kendinde barındırmış? Neden bir güzellik içermiş? Niye bu isme güzel denmiş? Çünkü kime işaret ediyor? Allah Teala'ya işaret ediyor. Allah Teala isim olmuş. Ondan dolayı bu isim en güzel isimdir. Ayrıca bu isim ikinci olarak Allah Teala'nın ilim sıfatına ne yapmakta işaret etmekte. Yani mahlukattan birisinin adı da alim olabilir. Mesela var alim adamına da alim. Var bizim arkadaşımız Medine'de bir tane. Adı alim. Ama ilim sıfatını içerir mi, içermez mi? Bunu Bilemeyiz. Yani bu isim onun aynı zamanda alim olmasını gerektirir mi? Yani bir insana alim ismini koydu diye babası yahut habir, usta diye işi bilen, her şeyden haberdar olan ismini koysa bu isimler o kimsenin bu sıfatlara sahip olmasını gerektirir mi? O isimlere sahip olduğu için gerektirmez. gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın alim <gülüyor> sıfatı aynı zamanda onun noksansız, eksiksiz ilim sıfatına işaret etmekte. Bu sebeple de bu isimlere niye bu, bu isimlere nedenmiş <gülüyor> Esmaul denmiş. Üçüncü olarak bu isimlerin hepsi noksandan, eksiklikten, noksanlıktan ve kusurdan nedir? Münezzehtir. Her biri en mükemmelini ne yapar? İfade eder, en mükemmeli işaret eder. Bundan dolayı velillahlil esmaul husna. Allah Teala'nın en güzel isimleri Allah-u En güzel isimler Allah'ındır. FEDU'UHU <gülüyor> BIHA <gülüyor> Bu isimlerle ne yapın? Allah-u Teala'ya dua edin. Duada bulun. Dua kelimesi arkadaşlar Arapçada iki manaya gelir. Birisi nida etmek. Yani seslenmek. Seslenmek. Yani allah Teala'ya nida edin, seslenin. Ya Gaffar, İgfirli. Ya Rahman, İrhamni. Ey Gaffar, benim günahlarımı bağışla diye. Ne, ne yapmalısın? Nida etmelisin, seslenmelisin, oh. yalvarmalısın, dua etmelisin. Arapçada duanın bir başka manası da isimlendirmek demek. Mesela deniyor ki, Da'autuhu zeyden. Da'autuhu zeyden. Ey semmeytuhu. Onu zeyt olarak ne yaptım? isimlendim. Yani Allah Teala'nın güzel isimleri vardır. Bu isimlerle Allah Teala'yı ne yapın? İsimlendirin. Bunları kabul edin. Bunlara iman edin. Allah kendini bunlarla isimlendirdiyse sizler de bunlarla ne yapın? Allah Teala'yı isimlendirin. Yani Mekkeli müşriklere bakıyorsunuz. Allah Teala'nın bazı isimlerini ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Ne diyorlar? Enes sudul Rahman. Biz diyorlar Rahman'a olana mı seçeceğiz? Ve Rahman? Rahman da kimin nesidir? Kimdir o yani? Kabul etmiyorlar. Rahman. Bu Allah-u Teala'nın ismini inkar ediyorlar. O halde Allah-u Teala bize bu ayette diyor ki فَدْعُوهُ biha, Bu isimlerle Allah-u Teala'ya nida edin ve bu isimleri Allah-u Teala'na ne yapın? İspat edin. Onları kabul edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ fi أَسْمَائِه۪ allah Teala'nın isimlerinde ilhada düşen Ne demek İlhad arkadaşlar? İlhad kelimesi <gülüyor> El meylu anil kastı vel istikame diyorlar. Meyletmek, yüz çevirmek, yana sapmak. Bu sebeple kabirlerde ne var? Lahd var. Ne demek lahd? Kabiri normal bir şekilde kazarlar. Kazılan kabir sonradan sol içine doğru, sol tarafa doğru, sağ tarafa doğru bir defa daha kazarlar. O, o içe doğru kazılan bölüme ne deniyor Arapçada? <gülüyor> lahad deniyor. Sağ tarafa olan içe doğru kazılan kısmı lahad deniyor. Niye lahad deniyor? Çünkü kabir normal bir şekilde kazılırken sağ tarafına sağ tarafa doğru, sonradan ne buluyor? <gülüyor> kazılarak normal seyrinden çıkmış oluyor. Bunun içinde ona lahad deniyor. Allah Teala'nın isimlerinde meyle düşen, yanlış yola düşen Doğru yoldan sapanlara ne yapmayın diyor. Uymayın onları terk edin diyor Allah-u Allah. Teala. diyor ki burada buradaki bu kelimede Vezerû kelimesinde iki mana vardır. İki mana vardır. Bunların ilki onların yaptıkları, onların düştükleri isim sıfatlar konusundaki hatalara sizde ne yapmayın? Düşün. Düşmeyin. Onların düştükleri hatadan Uzak durun, sakının. İkinci manası anlamamız gereken manası, Allah Teala onları ne yapıyor? Tehdit ediyor. Onları bana bırakın. Allah Teala'nın isimlerinde ilhada düşenleri ne yapın? Bana bırakın. Mesela verneye omanı halaktu wahi'da, beni ve beni diyor, tek başıma yarattığımla beni ne yapın? Baş başa bırakın diyor Allah Teala. Bu bir tehdit. Allah Teala burada tehdit de ediyor. Allah Teala'nın isimlerinde ilhada düşenleri ne yapın? Terk edin, bırakın. Onları kime bırakalım? Allah Teala'ya bırakalım. Seyezun ma kanu Bundan önce Allah Teala'nın isimlerinde ilhada nasıl düşülür? Şu dört surette Allah Teala'nın isimleri hakkında ilhada düşülür. İlki arkadaşlar Allah Teala'nın isimlerini ve bu isimlerin içerdiği sıfatları inkar ederek ilhada düşülmüş olur. Yani bakıyorsunuz cehmiye denilen grup fırka ne yapmış Allah Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını inkar etmiş. Öyle değil mi? Biz bunu bu konuyu hatırladığınız üzerine akidetul tul derslerimizde derslerimizi eşlemiştik. sadece Allah Teala'nın vücut mevcut olma sıfatını ne yapıyorlar? kabul ediyorlar. Vardır. Bu kadar. Bunun dışındaki bütün isim ve sıfatlarını ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu şekilde de ne yapmış oluyorlar? İlhada düşmüş oluyorlar. Ondan sonra gelen mutezileye baktığınız zaman, mutezile ne diyor? allah Teala'nın isimlerini kabul ederiz ama sıfatlarını ne yaparız? Kabul etmeyiz. Ondan sonra olay biraz daha ayrı bir seyre doğru yöneliyor. İşte kullabiye geliyor, maturidiler geliyor, eşariler geliyor, maturidiler geliyor. Bunların her biri ne yapıyorlar? allah Teala'nın isimlerini kabul ederken birçok sıfatını inkar edip sadece kendi akıllarının gerekli kıldığı sıfatları kabul ediyorlar. Ediyor. Diyor ki akl, ak, insan aklı allah Teala'nın şu yedi sıfata sahip olması gerektiğini gösterir. İşte kendilerince saymaya başlıyorlar. Diyorlar ki eğer allah Teala insan aklı Yaratıcının ne olmasını gerekli kılar? Hay olmasını gerekli var Ne demek hay? Diri. Diri. Hayat sahibi olmasını gerekli kılar. O zaman biz diyorlar Allah'ın hayat sahibi olduğuna ne yapıyoruz? İman edip ispat ediyoruz. İşte allah Teala'nın elim sıfatının olması gerekir diyorlar. Çünkü her şeyi ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Öyle değil mi? Yani eğer haberdar olma olmadığı şeyler olursa Allah-u Teala'ya cehalet ispat edersek veya da cehalet yakıştırırsak o zaman Ne olur? allah Teala'nın ibadete layık olan bir Rab olacağını söylemememiz manasında gelir bu. Çünkü bir şeylerden haberdar yok demek. allah Teala'nın ne demek? Bir eksiklik, bir kusur, bir ayıp, bir noksanlık ispat etmek demek. Bu da onun yaratıcı olmadığını yahut ibadete layık olmadığını gerekli kılar ki bu sebeple biz de diyorlar allah Teala'nın ilim sahibi olduğuna iman ediyoruz. Ama gelip dediğiniz zaman allah Teala hub sıfatına sahip midir? Hub. Rıza sevmek değil mi? Buğzetmek. Diyorlar ki biz bu sıfatları Allah hakkında ne yapamayız? İspat edemeyiz. Eğer ispat edersek Allah Teala'yı kime benzetmiş oluruz? İnsana benzetmiş oluruz diyorlar. Buradan kaçarak Allah Teala'nın bazı sıfatlarını ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bu şekilde de bunlar da ne yapmış olur arkadaşlar? Allah Teala'nın isimleri hakkında ilhada düşmüş olurlar. Başka nasıl ilhada düşürülür? Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu bir ilhat var. Kendi taptıkları putlara Allah Teala'nın isimlerinden ne yapıyorlar? İsimler çıkarak, isimler üreterek o putlarına bu isimleri ne yapıyorlar? Koyuyorlar. Mesela Allat ismini Allat ismini nereden almış Mekkeli müşrikler? El ilah ya da Allah kelimesinden. El ilah ya da Allah kelimesinden almışlar. Uzza kelimesini nereden almışlar? Allah Teala'nın Aziz ismini alıp üretip kendi putlarına koymuşlar. Menat ismini nereden almışlar? Mennan isminden. Allah Teala'nın Mennan isminden alıp kendi putlarına bunu ne yapmışlar? İsimlendirmişler, isim olarak vermişler. Bu da neye giriyor? Allah Teala'nın isimlerinde ilhada giriyor. Bugün aynısı var mı? Buna benzer şeyler de bugün var. Yani Allah Teala'nın mesela gaybı bilmesi, alim olması, her şeyi bilmesi bugün yeryüzünde bazı insanların kendi hocalarına, kendi şeyhlerine ne yaptığı, isnad ettiği, isimlendirdiği nelerdir? İsimlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve endehü mefatihul gaybi la ya'lemuha illa Gaybın mefatihi, hazineleri Allah'ın katındadır. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemuha. O ki karada <gülüyor> ve denizde olanları bilir. Ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemuha. Düşen hiçbir yaprak yoktur ki Allahu Teala o düşen her bir yaprağı bilmiş olmasın. Ve la habbetin fi zulumatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin. Yeryüzünün karanlıklarında olan ister yaş olsun ister kuru olsun her taneyi Allahu Teala ne yapmıştır? Kendi katında olan kitabın mubin, o apa açık olan kitaba yazmıştır. Levhi Mahfuz'a yazmıştır. Yani Allahu Teala ne yapar arkadaşlar? Her şeyi bilir. Hatta dediğimiz gibi Allah Teala'nın da bu ayette ifade ettiği gibi ağaçtan düşen yaprakların her tanesini dahi Allah Teala bilir. Ela yâlâmu men khalq? Allah Teala ne diyor, Ela yâlâmu men Yaratan bilmez mi? Yani bunları yarattıysa düşünün, bunların bir rüzgarda savurduğu ve Nereye düştüğünü bu yaprakların hepsini Allahu Teala teker teker ne yapmakta bilmekte. O zaman bizler iman ediyoruz ve ispat ediyoruz ki Allahu Teala alimdir. Bugün aynı ismi nasıl Mekkeli müşrikler Allah kelimesinden ilah kelimesinden alarak kendi putlarına takmışlar. Bugün de bazı insanlar ne yapmaktalar? Kendi şeyhleri hakkında guluva düşerek, haddi aşarak Allah Teala'nın bu sıfatını kendi şeyhlerine, kendi efendilerine ispat edip nispet etmektedir. Geçen bir kardeşimizle oturuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Elillahi hamd yeni tövbe etti, bir tarikata mensup bir kimseydi. Bence bizatihi kendim duydum. Şeyh efendiden diyor. Şöyle derken duymuş şeyhini hanımıyla yatağında fısıldamasını hanımıyla yatağında fısıldarken bu konuşmayı duymayan muridinin bu konuşmasını duymayan şey gitsin köpeklere şehlik yapsın yoksa o şey değildir. Yani bu tarikatta bu cemaatte ne iman ediliyor ne inanılıyor? Şeyh kendine bağlı olan muridlerin her şeyinden haberdar Dikkat edin ne yapmakta bu insanlar? Allah Teala'nın isimlerinde ilhada düşmekte. Çünkü Allahu Teala gaybı ancak kendisinin bildiğini söylüyor. Kul la ya'lemu men fis semavati vel ard. Men kelimesi arkadaşlar hatırlarsanız Arapça okuyan arkadaşlar. Men kelimesi kim için kullanılıyor? Men akıllı varlıklar için. Bravo kas. Kul la ya'lamu men fi's semawati ve'l ard. Yerde ve gökte olanların hiçbiri bilmezler. Neyi bilmezler? El gaybe. Gaybı bilmezler. Yerde ve gökte olanların hiçbiri gaybı bilemezler. İllallah. Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ma yeshuruna ayane onlar ne zaman haşrolunacaklarını ne zaman diriltereceklerini de ne yapmazlar? Bilemezler. Demek ki yani bir insanın uluhiyet tevhidini çok iyi bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda isim sıfat tevhidini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunu zapt etmesi gerekiyor. İyi öğrenmesi gerekiyor. Bunu öğrenmek Tevhidin bu kısımlarını öğrenmek. Nasıl bir fayda doğurur insana? Nasıl bir yani sonuç sonuca hasıl olur insan? Rabbini tanır. Rabbini öğrenir öyle değil mi arkadaşlar? Zaten insanlar Rabbini tanımadığı için Allah'ın kitabında peygamberin sünnetinde Rabbini öğrenemedikleri için bazı Rab'be ait, yaratıcılarına ait vasıf ve sıfatları ne yapıyorlar? Başkalarına gidip veriyorlar. Başkalarına verip konduruyorlar. Sebep? Onların Rablerini tanımamış olmaları, Sebep, sebeplerin tanımaya götüren tevhidi çok iyi bilmiş olmamaları. Başka nasıl ilhada düşülebilir? 3. olarak arkadaşlar, inkar ederek. Bazıları diyor ki: "İza qila lahu Rahman, lirrahman, qalu rahman." Onlara ekelim müşriklere dendiğinde Rahman'a secde edin. Onlar da derler ki: ama Rahman. Rahman da kim? Kabul etmiyoruz yani. Rahman ismini kabul etmiyoruz." Dördüncüsü arkadaşlar: "İtkalu fiha itkalu şey'in fiha ma minha." Onun isimlerinden olmayan isimleri isimler ile Allah Teala ne yapmak, isimlendirmek. Mesela Hristiyanların Allah Teala'ya ne dedikleri gibi, ne dedikleri gibi ne diyor ona? Baba diyorlar, eb diyorlar değil mi? Baba diyorlar. allah Teala'ya baba ismini ne yapmışlar? Takmışlar. Yahut felsefecilerin allah Teala'dan bahsederken <gülüyor> el ille el fa'ile gibi kendileri katında uydurdukları isimlerle ne yapmaları? allah Teala Teala'ya isimler takmaları. Bizler biliyoruz ki allah Teala'nın isimleri arkadaşlar tevkifidir. Yani allah Teala'nın kitabında kendini isimlendirdiği ve Peygamberinin sünnetinde bize haber verdiği isimlerden başka isimlerle allah Teala'yı ne yapamayız? İsimlendiremeyiz. İsimlendiremeyiz. Tevkifidir. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِيدُونَ ف۪ي Onun isimlerinde ilhada düşenleri ne yapın? Terk edin. Kendi hallerine bırakın. Onları azap edecek olan, onları cezalandıracak olan benim. Benim. Onlar bu düştükleri yanlıştan dolayı, bu yapmış oldukları amellerden dolayı ne yapacaklar? Yaptıkları amellerin karşılığını olacaklar, Karşılığını görecekler. İsim sıfatlar bahsiyle alakalı. Daha önce defaatle bahsettik. Onun için fazla, uzunca değinmeye hacet yok. Bir sonraki baba Geçebiliriz. Babun la yuqalu as-salamu ala Allah. Müellif Rhammahu Allah burada bu bapta bizlere Allah Teala'ya karşı hitap ederken, ona dua ederken nasıl bir edep takipmemizi öğretiyor. Bu da tevhidin mükemmellatından, tevhidi kemale erdiren konulardan bir tanesi. İfade ettiğimiz üzere Muallif Rahimahullah bu kitapta bize tevhidin bütün kısımlarını öğretmeye çalışıyor. Kul bu kitabı okuduğunda, öğrendiğinde istiyor ki Rabbini tanısın. Rabbine nasıl ibadet edeceğini öğrensin. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini kalbinde yer edinsin. Rabbini isim ve sıfatlarını kabul etsin. Rabbine dua ederken, ona seslenirken tevhidin gerektirdiği, ona öğrettiği edeple seslensin. O edeple edeplensin. Müellif Rahimahullah bizlere bu kitapta, bu kitap esnasında bunları kendi izlediği tertip uyarınca öğretmeye çalışıyor. Çünkü çok önemli bir vazife, çok önemli bir görev. Peygamberlerin bu gayeyle gönderildiğini biliyoruz. Bu amaçla toplumlarına gönderildiğini biliyoruz. Tevhid olmadan edep ahlak olmaz arkadaşlar. Rabbini birlemeyen bir toplum ne olamaz? Ahlak üzerine olamaz. Rabbini tanımayan, onu birlemeyen, ibadetin ona yapılması gerekliliğini kabul etmeyen bir toplum ne yapamaz? Ahlak üzere olamaz. Ve allah Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri bu gaye ve amaçla gönderdiğini zaten bildirmiş, haber vermiş. Bu müellif rahimahullah da yaşamış olduğu çağ asrın asrı bir gereği olarak bu konuya çok değinmiş. Risalelerine baktığınız zaman, eserlerine baktığınız zaman bunu çok iyi görüyorsunuz. Hep tevhidin uluhiyet kısmına çoğunlukla özellikle değinmeye çalışmış çünkü insanların hataya düştüğü, yanılgıya düştüğü konuların bu olduğunu görmüş. Ve onun bu dünyadan göç etmesinin üzerinden 200 küsür hatta yaklaşık olarak 200 küsür evet yıl geçmesine rağmen aynı problemlerin hala devam ettiğini görüyoruz. Aynı sıkıntıların uluhiyet tevhidinde yaşandığını görüyoruz. Çünkü dünya var olduğu sürece şeytan insanlara bu taraftan yaklaşmaya devam edecek. İnsanları bu şekilde kandırmaya devam edecek. Niye? Çünkü onların ebedi saadetine çomak sokmak istediği için onları Allahu Teala'nın cennetinden uzak tutmak için bu yolda var gücünü koşturacak. Var gücünü sergileyecek. Diyor ki Mu'alif Rahimahullah, La yuqalu esselamu ala Allah. Selam Allah'ın üzerine olsun denilmez bahsi. Sahabeler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine henüz teşehhüd, teşehhüdde okuduğumuz bizim, Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat, Esselamu ala nebiyyi, yahut da Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü, duasını öğretmeden önce teşehhütte ne yaparlarmış Allah Teala'ya selam verirlermiş. Esselamu aleyh Allah derlermiş. Sonra Esselamu ala fulan ve fulan Cebrail'in, Mikail'in adını zik ederlermiş. Onlara selam verirlermiş. Müsned İmam Ahmed'in Müsnedinde Diyorlar ki kunna la nedri iza fi fit mana manekul. Diyor ki sahabeler teşehudde oturduğumuz zaman ne diyeceğimizi bilmiyorduk. Ne söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara ardından nasıl teşehudde dua edeceklerini öğretiyor. Ve onların söylemekte oldukları hataya düşmüş oldukları konuda onları Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Diyor ki müellif rahimahullah ve Sahih. Buradaki sahih kelimesi arkadaşlar Bukhari ve Müslim'i içermekte. Daha önceki batlarda müellifin metodunu açıklamıştık. Menhecini açıklamıştık. Hadis sahih İbni sahih Bukhari'de ve sahih Müslim'de. Diyor ki müellif An İbni Mes'ud radıyallahu anhu kal, kunna, kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fissalâh. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken, namazdayken قلنا السلام على الله ne derdik? قبل <gülüyor> عباده henüz daha yani meleklere geçmeden peygamberlere geçmeden onlara henüz daha selam vermeden önce selam Allah'ın üzerine olsun derdik. Sonra es selamü ala fulan ve fulan sonra da selam falancanın ve falancanın üzerine olsun derdik diyor. Fakalennabiyü sallallahu aleyhi ve sellem la takulu es selamü ala Allah abelerin böyle bir şey söylediğini duyunca aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın üzerine selam olsun demeyin. Zira Allahu innallahu vesselam. Zira selam olan kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Şimdi gelin bunu anlayalım. Ne demek istiyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İlim çok önemli arkadaşlar. İlim daha önce de söylediğimiz gibi tafsil demek. Ayrıntı demek. İlim ehlinin anladığı gibi anlamak demek. Yoksa herkes elinde kitabı tevhidi alır. Tercümesini okur. Ne diyor bu, kitab, bu hadisin tercümesinde? Oku Levent kardeş. Allah'a selam olsun demeyiz. Çünkü es selam o Allah'ın ta kendisidir. Ne? Selam Allah'ın ta kendisidir. Alt tercümeyi oku ve bunu anlamaya çalış. Eğer ilim ehlinin şerhlerinden okumazsan, bunu anlamazsan bu hadisi nasıl anlayacaksın? Yalın, salt bir hadisçi olsan, hadis kitaplarını böyle okusan, Arapçan da olmasa, eline Türkçe tercümeleri alıp okusan, ne anlarsın bu hadisten? Bana anlat bakalım. Selam Allah'ın ta kendisidir. Yani ne yapamayız? Kendimizce bir yere varamayız demek ki, değil mi arkadaşlar? Arapça iyi, iyi bilmemiz gerekiyor bu manada. İlim ehlinin söylediğini anlamamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı yapmış oldukları şehlere dönmemiz, müracaat etmemiz, bakmamız gerekiyor ki ne yapabilelim? Bu konuları anlayabilmiş olalım. Yani bir mühendislik kitabı okur gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini Yahutta da Peygamber'in, ee, Allah-u Teala'nın ayetlerini okumamamız lazım. Bunların içerdiği manalar var. Hangi manalara geliyor, ne kastediliyor bunları bu manada öğrenmemiz lazım. Selam kelimesi arkadaşlar şu iki manaya gelmekte. Birincisi allah Teala tüm eksik ve noksan sıfatlardan salimdir. Selamettedir. Yani hiçbir noksanlık, eksiklik ona isabet etmez. Bundan dolayı allah Teala nedir arkadaşlar? Selamdır. Zira mahlukata baktığınız zaman mahlukat selam mıdır? Bizler selam mıyız? Yani salim miyiz? Eksikliklerden, noksanlıklardan, kusurdan, ayıptan noksan mıyız değiliz değil mi? Az sonra hepimiz gideceğiz. Vücudumuz yenik düşecek. Ne yapacağız? Yatacağız, uyuyacağız. Ama o Allah Teala ki la ta'khudhuhu sinatun ve la Onu uyku ne de uykulama tutar. Çünkü onun hayat sıfatı nedir arkadaşlar? Mükemmel, en kamil olan bir sıfattır. Ama insanın hayat sıfatı eksik. Azıcık rüzgar isabet eder, ne yapar? Grip olur, sırtı ağrır, burnu akar. Sabah erken uyanır, akşam kafasını ne yapamaz, taşıyamaz hale gelir. Burada bile derste kafası küt küt öne doğru düşer. Değil mi? Bizler de Şeyh Sala'l-Useymin rahimahullah. Geçen Şeyh Ebu Salah'a da sordum yine. Çünkü biz derslerinde, derslerini dinlerken kasetten böyle olayların yaşandığını duyuyoruz. Şeyh Sala'l-Useymin rahimahullah uyuyan öğrencilere böyle oturduğu zaman koltuğunda su tabancası olurmuş. Uyuyan öğrencilere özellikle sabah namazı dersinden sonra yaparmış. Alır tabancasıyla su, su sıkarmış. Geçen Şeyh Ebu Salah'a sordum. Dedim buna şahit oldun mu? Çünkü kendisi Şeyh sâlel rahim Rahimahullah'ı görmüş. Kasime gitmiş, onu orada ziyaret etmiş birisi. Ben diyor bizatihi kendi gözümle gördüm. Sabah namazı derslerinden sonra özellikle alıyordu tabancayı. Ne yapıyordu? Tabancayla o öğrenciye uyuyanlara su sıkıyordu. Demek ki arkadaşlar Allahu Teala nedir? Selamdır. Yani bütün eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir, salimdir, uzaktır ondan. İlk manası bu. İkinci manası kullarını kullarına gelecek olan afetten, noksanlıktan, kusurlardan selamete çıkaran da kimdir? Odur. Yani kula selameti veren kimdir? Allah Teala'dır. Yani hem kendisi salimdir, selamettedir hem de kulunu selamete çıkaran, ona selamet veren olur. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Selam Allah selamdır. Allah selamın ta kendisidir. Şimdi o hadisin tercümesini Allah'a selam olsun dereyiz. Çünkü es selam o Allah'ın ta kendisidir. He. Allah Teala'ya selam olsun, selam onun üzerine olsun demeyiniz. Çünkü Allah Teala -selam. selamdır. Selamın ta kendisidir. Beşikur. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Anladım. Bu şey bu açıklamayı yapmadan önce alimlerin bu şerhini size aktarmadan önce anlaşıl anlaşılıyor muydu hadis? Anlaşılmıyordu. Peki hadisin baş kısmında... Yani veyahut da... Niye allah Teala Teala'ya selam olsun demiyoruz? Çünkü allah Teala'nın bir eksikliği bir şey yok. Evet. Çünkü allah Teala'nın... Kusurdan ve noksanlıktan münezzeh olabileceği... Bir durum yok. Onun eksiklikte olduğu, noksanlıkta olduğu bir sıfatı yok. Böyle bir sıfata sahip olmayan allah Teala için... Selam senin üzerine olsun. Yani sen kendini selamette kıl demenin bir anlamı yok. Yani anlamsız saçmalık olur. Bu ilk olarak bunu söylüyoruz. İkinci olarak selam senin üzerine olsun kelimesinde ne var arkadaşlar? Bir dua var değil mi? Dua var. Bu dua kendisine tevcih edilen kimseye yapılmış bir dua. Onun için yapılan bir dua. Onun için bir şey istekte bulunuyorsun. Evet. Yani şimdi ben desem ki... ...Latif abi Allah'ın selamı senin üzerine olsun... ve da sen selamette ol. Ne demek? Yani allah Teala senin başına gelebilecek... ...kusurları, noksanlıkları senden def demek. Yani sen bir beşersin... ...muhtaçsın, acizsin... ...ve Allah-u Teala'nın bu desteğine... ...ihtiyacın var demek. Ama sen şimdi Allah-u Teala'ya dua, dua etmek... ...caiz olsaydı... ...yani bu manada bunu söylemek caiz olsaydı... ...bu neyi gerektirirdi? Allah-u Teala. allah Teala'da duaya ihtiyacı vardır... Ona muhtaçtır manasına gelirdi. Bu sebeple de ne yapamıyoruz? Esselamu alallah demiyoruz. Bundan dolayı ne yapamayız biz Allah-u Teala'ya? Esselamu alallah diyemeyiz. Ama ne diyoruz? Bakın. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu Esselamu alen Bakın. Esselamu aleyen Nebiyye rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu Evet okuyun. Ve aleyna. aleyna ve ala evet. ibadillahis salihin. Peygamberə dua ediyoruz öncelikle. Esselamu aleyen Nebiyye. Peygamber Allah Teala peygamberini ne yapsın? Selamete çıkarsın. Kusurdan, ayıptan korusun. Eksikliklerden korusun. Alen Nebiyy ve Rahmetullah ve Berekatuhu Esselamu Aleyna Bizim üzerimize selam olsun. Yani allah Teala bizi de selamette kılsın. <gülüyor> ve ala ibadillahi salihin <gülüyor> Salih Kullarını da ne yapsın allah Teala? Selamette eylesin. Bu hadisten birçok çıkarılacak faydalar var arkadaşlar. İlim ehli bunları zikretmiş. Bunların ilki allah Teala hakkında konuşurken, Allah-u Teala'ya hitap ederken ne yapmak? Edep takınmak, edepli olmak. Yani ilk bakışta baktığın zaman bu tarzda yapılan bir duanın sanki yanlış bir dua olmadığını ne yapabiliyorsun? Zannede biliyorsun değil mi? Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere ne diyor? Esselamu huvallah. Selam olan Allah'ın ta kendisidir. Sahabenin fıkhı çok ilginç arkadaşlar. Hatice radıyallahu anha vahiy indiğinde hadis Buhari'de Nebi aleyhissalatü vesselam'a Cebrail geldiğinde Cebrail Allah'tan ve kendisinden Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki Allah'tan ve Cebrail'den Hatice'ye selam iletmesini istiyor. Nebi aleyhissalatü vesselam da bu selamı tebliğ edince selamı aktarınca Hatice radıyallahu anh hadisin bu kısmı İmam Nesai'nin Sünenü'l-Kubra'sında diyor ki Hatice <gülüyor> radıyallahu anha ha, Allahu selam Allah'ın gönderdiği selama nasıl karşılık veriyor? Allahu selam Ne demek Allahu selam? Allah, selam, Allah. Allah selamın ta kendisidir. Demiyor ve Allahu selam ve Allah'a da selam olsun da diyor. Çünkü fıkıh var. Hatice radıyallahu anha demek ki orada Diyor ki, Allahusselam ve Selam ve selamet de ondandır. Yani Allah'ın kendisi her şeyden noksanlıklardan, eksikliklerden salimdir, selamettedir ve Selam. Kullarına selamet veren de odur. Ve ala Cibriyle selam diyor ki, ve ala Cibriyle selam ve Cebrail'in üzerine ne olsun? Selam. selam olsun. Çünkü Cebrail de bir mahluk, kul. Ondan dolayı ne yapıyor? Ona dua ediyor. Duada bulunuyor. Allah'a da duada bulunamayız. Çünkü o muhtaç değil. Kula dua ederiz. Kul için duada bulunuruz. Çünkü kul muhtaçtır. Bu hadisten çıkarılan başka bir fayda münker güç ölçüsünde ne yapılmalı? İnkar edilmeli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden böyle bir yanlış söz duyduğunda bir münker gördüğünde ne yapıyor? Onlara bu münkeri değiştirmelerini emrediyor. Yani bizler de ne yapmalıyız? Bir münker gördüğümüz zaman bunu elimizle yahut dilimizle yahut kalbimizden boz ederek ne yapmalıyız? Tavır takınmalıyız. 3. fayda kişinin niyetinin iyi olması o yaptığı şeyin münker olmasını engel olmaz. Yani kişinin yaptığı şeyde niyeti iyi diye o yaptığı şey ne olmaz? <gülüyor> Mağruf olmaz. İyi olmaz, güzel olmaz. Yani sahabeler burada iyi niyetiyle namazla namaz kılıyorlar. Namazda Allah-u Teala'ya selam gönderelim diyorlar. Henüz kendisi, kendilerine öğretilmemiş. Niyetler güzel. Ama Aleyhisselatü Vesselam bunların niyetlerine bakarak oh ne güzel zaten maşallah namaz kılıyorlar. Bunlara dokunmayalım. Kalpleri soğur. Sayımız azalır demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? La tequlu ala Allah. Onlara dinlerini öğretiyor bakın. Allah'ın üzerine selam olsun demeyin. Fe innallahu vesselam. allah Teala selamın ta kendisidir. Yani bizler de bu konuda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu menheci kendimize menheci olarak edinmemiz lazım. Yani bazıları var. Diyorlar ki ümmeti tefrika götürecek, ayrılığa düşürecek konularda ne yapmayalım? Konuşmayalım. Bu ne demek? Yani münker gördüğün zaman, şirk gördüğün zaman ne yap? Sus. Niye? Konuştuğun zaman bu neye sebep olacak? Fitneye sebep olacak. Kavgaya, gürültüye sebep olacak. Bölünmelere sebep olacak. Yumruklaşmaya sebep olacak. Sapların bölünmesine sebep olacak. Bu sebeple diyorlar ki ihtirafa düşürecek konulara değinme. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam savaşa giderken bile yanlış bir söz duyduğunda ne yapmıyor? Onu savaşın akabine ertelemiyor. Öyle bir söz söylediniz ki İsrail İsrailoğullarının Musa'ya söylediği onların ilahları olduğu gibi bize de ilahlar yap sözüne benzer bir söz bu diyor. Aleyhisselatü vesselam. Savaşa girecek az sonra. Kital'a girecek. Zatu Envat. Ağaç meselesi. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor burada? Münker'i inkar ediyor. İyi niyet dediğimiz gibi ne yapmaz? Münker'i münkerlikten çıkarmaz, değiştirmez. İşte biz Mevlid Kandil'ini peygamberi sevdiğimizden dolayı kutluyoruz. Değiştirir mi senin düştüğün bidatın ne kadar çirkin bir şey olduğunu? Güzel bir bidat haline getirir mi? Getirmez. Topluca hep beraber toplandık burada zikir çekiyoruz. Kastımız Allah'ı anmak. Kötü bir şey yapmıyoruz. Niyetimiz iyi. Senin yaptığın bu münkeri değiştirir mi? Değiştirmez. Dördüncü fayda arkadaşlar. Kim bir münkeri inkar ederse, gördüğü bir münker konusunda kardeşlerine uyarıda bulunursa Uyarıda bulunduğu, tahsir ettiği, sakındırdığı mümkerden sakındırdığı mümkerden sakındırdıktan sonra onları mağruf olan bir şeye ne yapması lazım, yönlendirmesi lazım. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? "Esselam al Allah demeyin." Tamam. E peki? "Allahu vesselam. salam Onları mağruf olan bir, bir şey öğretmeye teşvik ediyor. Diyor ki, selam olan kimdir? Allah'tır. Doğru öğretiyor. Yani yanlışı gördün. Dedin ki bu yanlışı yapma. Ama ardından sustun. Bu da yeterli değil. Ne yapacaksın? Doğruyu da öğreteceksin. Evet. Bunu da zikrettikten sonra bir kimseye Esselamu Aleyh dediğimiz zaman yahut Esselamu Ala Fulan veya falanca selam söyle dediğimiz zaman bununla ne kastediyoruz? Bununla ne istiyoruz? Bununla şunu demek istiyoruz aslında. Allah'ın selam ismiyle senin üzerine ne yazsın? Bereket yazsın. Allah-u Teala'nın selamet ismi var. Ve Teala, selam ismi var. allah Teala bu selam ismiyle seni ne yapsın Selamete. Erdirsin demek. yani Sen bir mümine selam verdiğin zaman Atilla kardeş ne demiş oluyorsun? allah Teala'nın bu ismiyle sana bereket vermesini ne yapıyorum istiyorum. Yani Allah-u Teala'nın selam ismiyle tevessülde bulunuyorsun. Yahut da diyorlar ki ilim Mehli ehli Teala'nın bütün isimleriyle tevessülde bulunarak sana selamet vermesini istiyorum. Bu ilk manası. İkinci manası Allah Teala seni kusurdan, eksiklikten ne yapsın Sel salim kılsın. 3. manası ise sen benim şerrimden, kötülüğümden selamettesin demek. Yani sen benden zarar görmeyeceksin demek istiyorsun. Bu sebeple melekler İbrahim Aleyhisselam'a geldiklerinde diyorlar ki allah Teala şöyle anlatıyor. Ve lekad câet rusûlûnâ ve lekad İbrahim'e. Bizim elçilerimiz, rasullerimiz İbrahim'e geldi. i̇l Ne Neyle geldiler? Müjdeyle geldiler. kalu selâme. Ne dediler İbrahim'e? Sen selamettesin, korkma. Çünkü korktu İbrahim'in hanımı, değil mi? Lut da korktu. İbrahim de onlara nasıl cevap verdi? "Kale selam." Siz de selamettesiniz. Ya yani bu, bu üç mana ne bulmakta kastedilmekte selam verildiğinde ve öğrenmiş olduk ki Allah Teala nedir? Selamın ta kendisidir. O bütün noksan ve eksiklerden selamettedir ve kullarını selamete çıkaran da odur. Bundan bundan dolayı da Allah Teala selamettedir. allah Allahu Teala selamdır. İnşallah önümüzdeki hafta Medine'ye gideceğim. Bu vesileyle sizlere kısa bir süre veda edeceğim. Yaklaşık olarak 10 gün ya da 15 gün Allah nasip ederse buralarda bulunmayacağız. Ama önümüzdeki hafta cumartesi günü Allah nasip ederse internet üzerinden Medine'deki alimlerden birisiyle internet üzerinden ben oradayken sizlere bir bir sohbet, bir ders ayarlama konusunda gayret edeceğim. Bunun ilanını, bunun haberini sizlere Çarşamba'da da perşembe günü vermiş olurum. Çünkü salı günü öğlenleyin Medine'ye gideceğim. Çarşamba perşembe günü de bunun randevuleşmesini yaparız. Size haber veririz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yine buraya gelen arkadaşlar dersi buradan dinler. İnternetten takip etmek isteyen arkadaşlar da aynı odamızdan Medine'deki alimlerden birisinin yapacağı dersi derste katılırlar. Bu dersle alakalı söyleyeceğimiz şimdilik bu kadar. Şayet sorusu olan kardeşlerimiz varsa onların sorularını alalım. Yoksa dersimizi burada bitirelim. Evet. subhanakallahumma ve bihamdik eşhadun la ilahe illa ent